Zümer Suresi Mekke'de nazil olmuş olup yetmiş ayettir. Sure adını yetmiş ve yetmiş üçüncü ayetlerinde geçen ve bölükler anlamına gelen kelimeden almıştır. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla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 لوريا امان نعبدهم الا ليقربونا الى الله ذو الفن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب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 nankörlük ve kafirliğe huy edinenleri hidayet etmez, emellerine kavuşturmaz. <gülüyor> Eğer Allah evlat edinmek isteseydi,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 111. وأنزل لكم من الأنعام تمانية أزواج 112. يخلقكم في بقون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث 113. الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا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 وَاِنْ تَشْكُرُوا لَكُمْ وَلَا ثُمَّ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ الصُّدُورِ Eğer inkar edecek olursanız, bilin ki Allah,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 Gerçekten o, kalplerin en derin yerinde olan şeyleri dahi bilir. وَاِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌ دَعَى رَبَّهُ مُن۪يبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَالَ يَدْعُوا اِلَيْهِ مِنْ قَبْلِ نَسِيَ مَا كَالَ يَدْعُوا اِلَيْهِ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 daha önce bütün acziyle gönülden ona yalvardığını unutur ve Allah yolundan kendisini saptırması için ona bir takım şeritler uydurur. De ki inkârınla biraz oyalan, biraz zevk al bakalım. Nasılsa sen kesin olarak cehennemliklerdensin. اَمَّنْ <gülüyor> Sâciden ve kâimen yehzerul âkirete ve yargû rahmete rabbih. Kul hel ya'lemûne lâ ulul elbâb. Şimdi iyi düşünün. Böyle olanın durumu mu iyi, yoksa gece saatlerinde...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 gayri De ki, bana din ve ibadetimi yalnız Allah'a haskılarak gönülden ona kulluk etmem emredildi. umirtu li Ve yine bana Allah'a teslim olan Müslümanların ilki olmam emredildi. De ki, Rabbime isyan ettiğim takdirde müthiş bir günün azabından endişe ederim. De ki, ben ibadetimi yalnız O'na haskılarak, yalnız Allah'a kulluk ederim. فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ اِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ وَاَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قُلْ اِنَّ siz ondan başka dilediğinize kulluk edin. Asıl ziyan edenler asıl hüsrana uğrayanlar, büyük duruşma günü olan kıyamette hem kendilerini hem de ailelerini hüsran'a uğratanlardır. Unutmayın ki bes belli hüsran budur. <gülüyor> Onların hem üstlerinde hem atlarında ateşten kat kat örtüler vardır. İşte Allah, Böyle bir azabın varlığını bildirerek kullarını korkutur. Ey kullarım! Bana karşı çıkmanızdan ötürü azabıma uğramaktan sakının! وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَرُوا الطَّارُوتَ اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ اُولَٰئِكَ هَدَاهُمُ هُمْ ibadet etmekten kaçınıp, gönülden Allah'a yönelenlere müjdeler var. O halde sözü dinleyip, sonra da en güzelini tatbik eden kullarımı müjdele. İşte onlardır Allah'ın hidayetine mazhar olanlar ve işte onlardır aklı selim sahibi olanlar. اَفَ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَ مَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ اَفَا اَنْتَ تُنْقِرُ مَنْ فِي النَّارِ Hakkında, Azap hükmü kesinleşmiş kimseyi, ateşte olan kimseyi sen mi kurtaracaksın? Lakinin lezînetteqav rabbehum lehum gurahum min fawkiha gurahum mebniyeh. Gurahum mebniyetun min tehtihel enhâr. <gülüyor> Va'da Allahi la yuklifullâhu l-mi'âdem. Lakin Rablerini sayıp kötülüklerden sakınanlar için içinden ırmaklar akan, üst üste odalar ihtiva eden yüksek köşkler vardır. Bu Allah'ın bir vadidir. Allah ise vadinden asla caymaz. E <gülüyor> lem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 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثالية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء وَمَنْ يُضْلِلِ فَمَا لَهُ Allah, sözlerin en güzelini indirmiştir. Allah'ın vahiy yoluyla gönderdiği bu söz, her tarafı birbirini tutan, gerçekleri farklı üsluplarla tekrar tekrar beyan eden bir kitaptır. Rablerini tazim edenlerin derileri,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 olmaz elhamdülillah Fakat çokları bu gerçeği bilmezler İnneke ve Thumma innakum rabbikum tahtasimun Hiç şüphe yok ki sen de öleceksin onlar da ölecekler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 işte her türlü fenalıktan korunanlar onlardır. Lahum yaşau Ahirette Rabbinin nezdinde onlara istedikleri her şey vardır. İşte iyiliği huy edinenlerin mükafatı budur. لِيُكَفِّرَ <gülüyor> اللّٰهُ Böylece Allah, onların yaptıkları en kötü işi bile affeder ve yaptıkları makbul işlerin karşılığını en güzel şekilde verir. اَلَيْسَ اللّٰهُ بِكَافِ abde. وَيُخَوِّفُونَكَ Allah kuluna kafi değil midir? Kalkmışlar da seni, onun altında bir takım başka şeylerle korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi Allah kimi şaşırtırsa artık onu doğru yola getiren olamaz.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 ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إذ أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته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 قُلْ ya قَوْمِ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Hem ki, ey halkım, siz elinizden gelen fenalığı yapın.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 Kendi aleyhine olarak sapar. Sen onların üzerinde bekçi değilsin. Allah'u yeteveffel enfü sehine mevtiha ve alletî lem temut fî menâmihâ. Fe yumsikulletî kada aleyhâ'l mevte ve yursilul ukra ilâ ecelin musemmâh.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 Ben bu güven içinde bekliyor ve sabrediyorum. Velau enne lillezina zalemu ma fil ardi cem'un ve ma'hu laftadu bihi min su'il azabi yawm el kıyameh ve min Allah ma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 فإذا مس الإنسان ضرداً ثم إذا خولناه نعمة منا قال ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم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 قَدْ قَالَهَا الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Kendilerinden önce gelip geçenler de böyle dediler. Ama kazandıkları servet, mukadder akıbetlerini önlemede kendilerine hiç fayda etmedi. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا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 أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ şunu anlamadılar mı ki, Allah dilediği kulunun nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini ise daraltır. Elbette bunda inanacak kimseler için alacak ibretler vardır. Kul ya ibahiyellezine esrafu ala anfusihim la tatnaqu min rahmetillah İnna Allah yaghfiru'z-zunuba cemian innehu vel-gafurur-rahim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 ilâ rabbikum min la tumsarun. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün ve ona teslim olun, ona itaat edin. Yoksa yardım göremezsiniz. <gülüyor> size azap farkına varmadığınız yerden ansızın gelip çatmadan önce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 اَوْ تَقُولَ حين ترى العذاب لو فأكون من المحسنين. Yahut azabı göreceği sıra, ah! elime bir fırsat geçse de iyilerden olsam. بَلَا قَدْ جاب.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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلَى اللّٰهِ مُسْوَدَّةً. أَلَيْسَ جَهَنَّمَ Uydurduğu şeyleri Allah'a mal edip, O'nun adına yalan söyleyen kimselerin, kıyamet günü yüzlerinin kapkara kesildiğini görürsün. Allah'a karşı böyle kibirli davrananlar, büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? وَيُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ بِمَفَازَتِهِمْ وَيُنَجِّ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ la بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları ise cehennemden kurtarıp muratlarına kavuşturur. Onlara hiçbir fenalık dokunmaz. Onlar asla üzülmezler de. allah kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin ve Her şeyi yaratan Allah'tır. Her şey onun tasarruf ve yönetimindedir. لَهُ <gülüyor> Göklerin ve yerin hazinelerinin anahtarları onun nezdindedir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, işte asıl hüsrana en büyük kayba uğrayanlar onlardır. <Sessizlik> Sendeki ey cahil topluluk böyleyken siz ne cesaretle benden Allah'tan başkasına ibadet etmemi istiyorsunuz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 ve sen ahirette kaybedenlerden olursun Velillaha fa'budu wakun min ash-shakirin Bilakis sen yalnız Allah'a kulluk et ve ona şükredenlerden ol. Ve ma kadarullah hakka kadrihi ve'l-ardu cemian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 وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشهداء وجاء بالنبيين وَالشُّهَدَاءِ وقضي بينهم بالحق وهم لا يضلون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 Herkese yaptığının karşılığı tam tamına ödenir. Zaten Allah, onların yaptıklarını pek iyi bilmektedir. وَسِيقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَا زُمَرًا حَتَّى فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم؟ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتعلون عليكم آيات ربكم ويقدرونكم لقاء يومكم هذا.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 Evet geldiler derler. Fakat kafirler hakkında azap hükmü kesinleşti. Şimdi ne desek boş. <gülüyor> Cehennemin kapılarından orada ebedi kalmak üzere girin. Allah'a karşı büyüklük taslayanların kalacakları yer ne fena bir yer denilir. Wassiqlilladillatqo rabbhum ila al-jannat zumarah, hatta ida jaa'uha ve fütht abwabuha ve aleykum.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 sözünde durdu ve dilediğimiz yerinde oturacağımız şekilde bizi cennete yerleştirdi çalışanların mükafatları ne güzelmiş <gülüyor> وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ Sen o gün melekleri de arşın etrafını çevrelemiş, Rablerine zikir, tenzih ve ham eden vaziyette görürsün. Derken aralarında adaletle olunur ve hamdü senalar, Rabbül Alemin olan Allah'a mahsustur diye bitirilir.